Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamü ala Resulullah. Değerli dostlar, ilk insan babamız Adem Aleyhisselam bildiğiniz gibi cennette yaratıldı. Allah ilk insan için ilk konak olarak cenneti hazırladı. Sonra Havva annemizi yarattı yine cennette ve onlara bir imtihandan geçirileceklerini bildirdi. Bu imtihandan başarıyla çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Bildiğiniz olaylar kısaca özetliyorum. Sonra Allah murat etti. Adem Aleyhisselam'ın huzurunda cennetteki bütün meleklerin ve bu meleklerle beraber bulunan iblisin secde etmesini saygı göstermesini emretti. Melekler Allah'ın emrine itaat edip Adem Aleyhisselam'ın önünde saygıyla eğildiler. İblis o zaman o zaman cennet erkanından birisi. Akıl yürüttü. Benim yaratıldığım ham maddeyle bu insanın yaratıldığı ham madde aynı değil. Ben bunun önünde eğilmem dedi. Çünkü iblis ham madde olarak ateşten yaratılmıştı. Babamız Adem'in de çamurdan yaratıldığını gördü orada böyle işte çamur bir şey bunun önünde ben eğilmem dedi. Allahu Teala onun bu edep dışı, itaatsiz hareketinden dolayı cennetten çıkmasını emretti. Adem Aleyhisselam'ın yüzünden İblis o zamanki adıyla cennetten kovuldu. Cennetten Kovuldu derken çok da kolay bir olay değil. Bin sene, beş bin sene, yirmi bin sene, bir milyon sene den fazla bir zaman bulunduğu yerden kovuldu. Ama inadından da vazgeçmedi. Allahu Teala'ya dedi ki, <gülüyor> madem beni bu Adem'in yüzünden bu cennetten kovdun. Benden belli emirlerini kaldır veya bana belli bir müsamaha göster özetleyerek söylemek istiyorum. Ben bundan ve çocuklarından intikam alayım dedi. Allahu Teala'dan bu yeryüzündeki düzenin kurulabilmesi için İblise adem'den ve adem'in çocuklarından intikam alması için kıyamete kadar süre verdi. Böylece iblis cennetten kovulduğu için adı şeytan oldu. Şeytan kovulmuş demek. Allahu Teala da Adem Aleyhisselam'a ona aldanmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bildiğiniz meseleler ben böyle üstün anlatıyorum. Babamız Adem Aleyhisselam çok dayanamadı. Şeytanın aldatmalarına, tuzağına kapıldı. Ve o da cennetten kovuldu. Adem Aleyhisselam, Havva annemiz, ve iblis sonra şeytan üçü cennetten kovuldular dünyaya gelindi dünyaya gelindiğinde Allahu Teala bu dünyaya gönderiliş nedeninin iblisin tuzağı olduğunu Adem Aleyhisselam'ı hatırlattı ve gönderdiği her peygambere de, onun yüzünden dünyaya kovulduklarını, tekrar cennete dönmenin şartının, ona aldanmamak olduğunu, her gelen peygamber, her Allah'ın gönderdiği kitap, vurgulaya vurgulaya anlattı. Bu kovulduğumuz, babamızın zamanında, kovulduğumuz cennete, baba toprağına, geri dönebilme şartı, kovuluş gerekçesinden arınmaktır. Yani şeytandan sıyrılmaktır. Bunun için kardeşler, abdesti bilmek kadar, guslü bilmek kadar, Kur'an okumayı bilmek kadar, Önemli bir bilgi Şeytanı tanımaktır Şeytanı tanımayan Kur'an bilse de Kur'an okurken şeytanın tuzağına düşer Babamız Adem Aleyhisselam Cennet gibi bir yerde bunun tuzağına düştü Böyle batık Bir çöplük gibi bir dünyada her şeyin şeytana kanat olup destek verdiği bir ortamda namaz kılarken bile şeytana takılabilirsin. Oruç tuttuğun anda bile şeytana takılabilirsin. Hatta ve hatta haccedip mirada şeytan taşlarken senin gözünü çıkarabilir o. Şeytanı taşladığını zannederken bile taşı kafana yiyebilirsin. Bu nedenle şeytanı tanıman Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytanla ilgili koymuş olduğu ayetleri inceliyoruz. Namazı anlatan ayetlerden az değil bakıyoruz. Orucu anlatan ayetlerden çok daha fazla. Zekatı anlatan ayetlerden çok daha fazla şeytanı anlatan ayetler o kadar ki şeytanın cüret edip allah Teala'ya karşı konuştuğu sözleri bile anlatıyor Kur'an-ı Kerim tıpkı Firavun'un kaba sözlerini Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi bunun için Müslüman düşmanını tanımadan herhangi bir tedbir alamaz düşmanına karşı en iyi tedbir Seninle uğraşan düşmanı tanımandır Gücünü kuvvetini Yolunu yordamını bilmendir Bunun için kardeşler Şeytanı Tanımak zorundayız Bu tanıma Ondan kurtulma Ve yeniden Babamızın çıktığı cennete Dönme mücadelemizde En önemli silahlarımızdan birisidir Bu durumda bir, şunu bilmemiz gerekiyor, bir, kardeşler şeytan, korsan bir terörist değildir, kötü bir cin filan değildir, şeytan, çalışma ruhsatını Allah'tan almış bir beladır, ne dedi Allah Teala'ya? Bunların babasının yüzünden cennetten kovuldum. Bana izin ver bunlardan intikam alayım dedi. Allah Teala'na cevap verdi. Beni bırakıp sana aldanacaklar varsa hepsi senin olsun buyurdu. Dolayısıyla şeytan kaçak çalışmıyor. Ruhsatlı çalışıyor izin belgesi de Allah'tan bunun doğal sonucu nedir kıyamet günü veya şimdi bu dünyada herhangi birimiz yahu ne bileyim işte birden şeytan karşıma çıktı ne bileyim, nereden bileceksin şeytan çıktı deme hakkına sahip değil zira Allah bizi şeytanlı bir dünyaya gönderdiğini söyledi zaten bunun için unutmayacağız Şeytan Hakkında Kovdurma Yok etme yetkimiz yoktur bizim Herhangi birimiz Herhangi bir Müslüman Allah şeytanın belasını versin diyemez Desen de bir geçerli dua olmaz bu Şeytana Allah bela verecek olsa Kıyamete kadar yaşama hakkı vermezdi ona hem eylemlerini yapmak için yetkilendirecek, güç verecek Allah, hem de senin belandan dolayı ayağını kıracak. Olur mu öyle bir şey? Şeytan, Allah belasını versin. Gözük gör olsun. Ayağı kırılsın demekle şeytana hiçbir şey olmaz. Kıs kıs güler bundan o. Üfürerek güneşi söndürmek gibi gülünç bir şey olur. Ya ne yapabilirim? eûzu billahi mineşşeytanirracim diyebilirim beni şu melun şeytandan kurtar yarabbi diyebilirim zaten bahçenin kapısına köpeği bağlayan o senin yapabileceğin şey tut şu köpeği geçeyim buradan demektir kendin cederleşmeye kalkarsan yara bere eder seni. Birinci bilmemiz gereken kural bu Şeytan Allah'tan aldığı izinle Allah'tan aldığı güç ve kuvvetle bizimle uğraşıyor Kaçak değil Korsan değil Ve o kadar yetkili ki oğlunun yatak odasına gelip oturmaya hakkı var Çalışma ruhsatında yazıyor. Yatak odasında oturabilirsin. Camilere girme hakkı var. İş yerine girme hakkı var. Damarlarında dolaşma hakkı var. Yetkili izinsiz girdi diye ihbar edecek halin yok. Girmemesini sağlayacak halin var. Boş bulunursun da sen. Girersen Kaçak girdi, tutanak tutturayım filan diyemezsin. Hukuk mu hukuk yok o zaman. Çünkü hukukun en büyük kuralı boş bulunup girmesine zemin sağlamamaktı. Birinci kural bu. İki, bizimle şeytan arasında büyük bir dengesizlik vardır. Bir, biz şeytana göre, Amatör bile değiliz. O bize karşı ciddi bir şekilde profesyonel çalışıyor. Neden? Kaç yaşındasın? 50 yaşındasın. Doğduğun gün ilim öğrenmeye, tesbih çekmeye başlasan 50 senedir şeytana karşı kumanya biriktiriyorsun demektir. 50 senedir bunu yapabiliyorsun. Şeytan, Adam Aleyhisselam'dan beri bu işten geçindiğine göre Kaç yıllık de deneyimi var? Sen kaç şeytan gördün? O kaç insan cehenneme düşürdü? 120 bin peygamberi çıkarırsan eğer bütün insanlar tezgahından geçmiş. Bunun için şeytanla aramızda ciddi bir dengesizlik var. Uğraşırken bilek güreşi yapıp gel bakalım diyemezsin. Senin bileğini tutmadan dirseğini çökertirseniz zaten. Bunun için şeytanla uğraşılmaz. Şeytanın taktikleriyle uğraşılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytanı yumruklayın demiyor. Adımlarını izlemeyin diyor. Ve lattebiu hutuvat şeytan. Şeytanın adımlarını izlemeyin diyor Allah Teala. Bu ne demek? taktiklerine dikkat edin bu güç dengesizliği aradaki uçurum taktikten başka uğraşacak veya mücadele edecek bir alanımız olmadığı sonucunu doğuruyor ya mesela şeytan sabah namazına kalkmamanı ister ama o mücadeleye Kalktır, seni kaldırmama mücadelesine sabah ezanı okununca başlamaz ne zaman başlar sabah kaçta kılınıyor 5'te kılınıyor o akşam 5'te başlar Adem Aleyhisselam'dan beri bu işten geçiniyor işi gücü namaz kıldırtmamak ne yapar sabah ezan okununca Bugün kılma demez kimseye. Bu sözü inandırıcı bir kulağa koyamayacağını bilir o. Ne yapar? Akşam beşte senin namazını sabah beşte kaçırtmak için 12 saat önce başlar. Ne yapar? Akşam yemeğinde sana iki günde eritemeyeceğin yağlı şeyler yedirir. Köftesinden çorbasına kadar tereyağından barutuna kadar ne yiyeceksen yersin bir de misafirlikte Allah için bunu yaptırır sana sonra o mideyle sen akşam 11'de yatağa girdin mi 3'e 4'e kadar zaten kıvranacaksın uyuyamayacaksın ki 4'e doğru gözlerin kapanacak cep telefonunu kurmuşun müezzin bağırıp duruyor arkadaşın kalk diyor hanımın kalk diyor eşin kalk diyor Dinamit patlatsalar seni kim kaldıracak bir daha namaza? Akıllı bir savaşçı ta gerilerden düzenek kuruyor. Sen cep telefonunu kuruyorsun sabah namazına kalkma. Üç defa zır zır yapmakla seni kim kaldırabilir o saatte? Miden gurgur yapıyor akşamdan beri. Telefonu nasıl duyacaksın? Sabah namazını kaçırmamak için sabah namazı tuzağında şeytana yakalanmamak için ciddi olan müslüman akşam yağlı yemek yemeyecek sabah namazına kalkamam diye mücadele böyle yapılır. Geçen akşamki kaçırdığın namazda böyle olmuştu zaten. Ondan ibret almadıysan geçen haftaki geçen ayki kaçırdığın zaman namazda böyleydi zaten. Ya seni misafirlik oyunuyla bire ikiye kadar oturtur, namaza kaçıttırır sana, veya yemek yedirttirir, film izlettirir, bir şey yaptırır. Ama sabah namazına kalkma demez kimseye o. Aramızdaki güç farkı, profesyonellik getiriyor beraberinde. O nice milyarlarca insanı sabah namazına kaldırmamak için uğraşmış, Öyle dosyaları var ki Boyuna postuna kıl sayına göre Sana rol biçiyor Bu model şununla kalkmaz namazı diyor tamam Mesela bakıyor ki Senin tipin Böyle kaşları çatık sert bir tip Ne yapıyor sana Akşamdan sonra evde çocuklara Karşı senin bir sinirlendiriyor Uf puf yapıp uyudu, uyuyamıyorsun Sabah namazını kaçırıyorsun Uykun, Bu düzenin bozuldu uyuyacak. Herkese göre ayakkabısı vardır onun her ağza göre bir kaşık koyar. Sen ilk defa şeytan görüyorsun. Onu da gördüğün yok zaten. O ise... ...senin babanın babanın babasının... ...babasının babasının... ...Adem'e kadar olan bütün babalarıyla uğraşmış. Sen televizyonun oynadığı... ...köftelerin pişmeden çiğ çiğ yendiği evlerde... ...sabah namazı kılıp kılmama tehlikesi yaşıyorsun... O cennet gibi bir yerde babanı kandırmış. Buradaki alkol şişesine aldanıyor. Babam cennette, cennet ırmağına aldandı. Bunun için şeytanla uğraşmak, Allah belasını versin, ayağı kırılsın demek değildir. Kör dua bunlar, boş dua taktikleriyle savaşabilirsin eğer çabuk gerginleşen çabuk sinirlenen bir insansan seni sinirlendirecek bir ortama girmeyeceksin oraya girdikten sonra lanetli şeytan kavga ettirdi bizi diyemezsin bir daha eğer sen müslümanların çorap kokusundan dolayı Camide huysuzluk çıkaracak bir düzene sahibiysen ön safta namaz kılacaksın ki cami zevkin nefrete dönüşmesin. Şeytanla uğraşamayız, ruhsatlı çalışıyor ama taktikleriyle uğraşabiliriz. Aramızda bir güç dengesizliği daha var. O da nedir? Biz Şeytanla görmediğimiz halde mücadele ediyoruz o ise bizi görüyor damarlarımızda dolaşıyor şu kadar ki biz onu görmüyoruz ama Allah bize yardım ediyor Allah'a sığınan şeytanın tuzağına düşmüyor kardeşler ve en önemli meselemiz Şeytanın eline şifre vermemek lazım. Şeytan senin şifreni çözdü mü kasanı çözer. Kalbini söker götürür alim Allah. Burada bir örnek zikredeceğim. Sonra da onun bize yansıması hakkında konuşacağım. İstirham ediyorum. Kendisine iğne battığını zannedenler üzerine almasınlar bunu. Yani üç kişi alınacak diye, Hakikati konuşmaktan geri kalamayız biz. Bazı Müslümanlar, Örflerinden, geleneklerinden dolayı, işte bir takım, Aile anlayışlarından dolayı, Köpürüyorlar, Haksızlık bu. Biz Peygamberimizi konuşuyoruz, Kur'an'ımızı konuşuyoruz, Varsa yanlışlık, Peygamberde değildir bu. Bakınız kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, Bir Ramazan günü, Mescidi Nebide itikaftaydı. Ne demek itikaftaydı? 10 gün Mescidi Nebide kalıyordu, evine gitmiyordu. Buna itikaf denir. Sünnetlerden bir sünnettir. Hanımlarından bir tanesi Safiye annemiz akşam karanlığı çökmeye başlayan bir saatte saçlarını taramak üzere Efendimizin yanına gelmiş. Peygamber Aleyhisselam Mescid-i Nebi Ve peygamberin hanımı Müminlerin annesi Üçü bir yerdeler O mescit hangi mescit Cebrail Aleyhisselam'ın Ve Allah'tan başka sayısını Kimsenin bilmediği meleklerin o anda Doldurduğu mescit Mescid-i Nebi Efendimiz itikafta Safiye annemize saçlarını Taramış İki tane Medineli sahabi de mescide gitmeye düşünmüşler. Gelmişler tam köşeden bakmışlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve yanında bir hanım var. Girip rahatsız etmeyelim demişler. Başka tarafa dönmüşler hemen. Yani oraya gitmiyor gibi yapmışlar. Efendimiz Aleyhisselam da ellerini çırpmış. Gelin gelin buraya gelin buyurmuş. Buyur ya Resulallah, demişler. Yabancı bir kadın değil ha hanımım Safiye yanlış anlamayın demiş subhanallah ya Resulallah demişler hiç bizim aklımızdan böyle bir şey geçer mi sen sen sen mescid-i nebide cebrail gelip gidiyor bir kadınla yanlış bir halde bulunacaksın estağfurullah hiç böyle bir şey der miyiz biz ya Resulallah Boğa demez hakikaten Buyurmuş ki, öyle değil, öyle değil. Şeytan insanın damarlarında dolaşır, neler söylettirir buyurmuş. Kardeşler, Kur'an'da, İfk suresi diye, İfk olayı diye bir olay var. Nedir o? Şu, şu bahsettiğimiz, biz öyle bir şey der miyiz ya Resulallah? Ne demek? Tövbe tövbe. Olayından, 6 ay sonra, altı ay sonra, 7 ay sonra Hz. Ayşe annemiz için zina ettiği iftirasının konuşulduğu Medine'de oldu bu olay öyle bir şey der miyiz dediler dediler. sonra dendi, onlar demedi öbürleri dedi ne kadar doğru söylemiş demek ki peygamberimiz hiç biz peygamber için böyle bir şey der miyiz dediler başkaları yine Resulullah'ın aleyhisselam arkasında namaz kılan Başka sahabiler, O maceraya katıldılar, Ya gencecik kadın bu işi niye yaptı dediler. Demek ki şeytana, Şifre vermemek lazım. İşin özeti bu. Şimdi, Akrabayız diye, 18 yaşında genç kızla, 25 yaşında delikanlı, Aynı ortamda, Bir, Karı kocanın kalması bile çok uygun olmayacak ortamlarda saatlerce duracaklar. Akraba bunlar beraber büyüdü. Bunlar kardeş büyüdüler teyze çocukları filan diyeceksin. Bu günahtır deyince de ya çok kötü niyette bakıyorsun bu olaya olacak. Öyle değil. Öyle değil. Batsın geleneğin senin. Geleneklerde böyleymiş. Ne geleneği kardeşim? Şifreyi yakaladı mı şeytan? Onun geleneği yok artık. Ne kadar örneği var hayatımızda bunun. Sadece kadın erkek olayı değil. İnsanlar şu melanet sigaraya nasıl başlıyorlar? Öğretmenler mi okulda tarif ediyor sigaraya başlamayı? Görerek başlıyorlar. Tepkisizlikten dolayı başlıyorlar. Benim çocuğum, evimize bir misafir geldi, içeri almadık, dışarıda konuşmamız gerekiyordu. Misafirin, yani Misafir dediğim e, adres sormak için yoldan geçerken çıktım, adres tarif ettim. 6 yaşında oğlum geldi dedi ki, amca sen kafir misin dedi. Niye oğlum dedi, sigara içiyorsun sen dedi. Öyle gitti oyununa da devam etti o. Adam dedi ki beyefendi çocuğunuzu çok kaba yetiştiriyorsunuz dedi. E, bırak çocuk yaşasın dedim ya. Ölmemenin şartı görüyorsun. Bunu gavurluk görürse belki içmez dedi. E, böyle söylemeseniz dünya salı görgütü filan tarif etseniz dedi. Bu yaşta gavurluktan anlaşılıyor. Dünya salı görgütünü takmıyor kimse dedim gördüm. Şimdi sigara nasıl anlaşılıyor? Ya içmesen de iyi olur. Diyorsun Hayatta sigara içmedin Deden içmemiş İçenlerin e, Yemeğini yememiş de içen yok E ben senin evinde küllük görüyorum e sen sigara içmiyorsun E misafir geliyor ha, Mikrop var sende Sen Torununun sigara içmesini engelleyemezsin Hayatta o küllüğü de S harfini de evine sokmayanlar bile Çocuklarını kurtaramıyorlar sigaradan Sen zaten küllüğü getirmişsin torununun önüne Niye içmesin Biz şeytanı bacadan girecek zannediyoruz Anahtar elinde ya Senden zaten anahtarı almış o kopyasını Yaptırmış bir tane istediği zaman giriyor içeri Namazsızlık Bir günde başlamıyor Adım adım örülüyor bu Çocuk küfrü, kaba sözü, bedduayı bir günde öğrenmiyor. Kelime kelime, alfabe öğrenir gibi öğreniyor. Biz, şeytanın, dozerle gelip evimizi yıkacağını zannediyoruz. Boşanmış bir aileyi alınız. Onun, onun, Boşanma gününden geriye doğru gidin. Göreceksiniz ki iki sene önce mesela iki sene önce damadın kaynanası için o ben anamla uğraşamıyorum bundan mı uğraşacağım tipli bir sözden başlamıştır o. Şimdi iki sülalenin silahla dövüştüğü bir kavgaya dönmüştür. Aslı muhakkak bir çekirdektir küçücük bir sözdür. senin anan diye hanımına hitap ettiği gün o aile çökmüştü zaten o gün şeytan yakaladı yakalayacağı şifreyi senin anan dedi ya bunun içinde bu kaynana kavgasını yürütecek tohum var çözdü onu artık Ha bir önemli mesele var biz 70 sene 80 sene bilham 100 sene yaşarız iyi ve kötüyü bu 100 yıl içinde bitirmemiz şart bizim Şeytanın ömrü Adem aleyhisselamdan beri alınıza on bin sene ediyor Acelesi yok ki melunun. Evlendiğin gün ver şifreyi ona, 35 sene sonra boşatsın siz. Acelesi yok, yeter ki boşan sen. Ama biz 50 sene bir mutlu yaşayacağımız için biz aceleciyiz. Şeytanın herhangi bir aceleciliği yok. Onun için. Eğer çocuğunu şeytana teslim etmek istemiyor musun? Balici olmasını istemiyor musun? Bir defa küfrettiği gün kalp krizi geçirmen lazım senin. Bu çocuk battı diye. O zaman anlarım sen ciddi bir eğitimcisin. Bir defa ile ne olur dersen, her mermi bir defa girer kalbe zaten. Tehlikeyi, Şeytan için incelemek zorundasın sen. Bir defa sabah namazı kaçırdığın zaman, o gün hastanelik olacak kadar üzülüyorsan sen, sen Allah'ın izniyle sabah namazı kaçırmazsın bir daha. E, Arası olur. Biz de melek değiliz nihayet dersen, şeytandan kampanyayı kazandın o zaman. Sen kaçmaz bir fırsatsın onun için. Milletin hiç öyle kıldığı yok biz ya Ayda bir defa kaçırmışız. İyi de Ebu Bekir'in de hiç kaçırdığı yok. Niye ondan örnek almıyorsun? Cennete girerken öldün mü sen peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle seni imamlar bedavadan koyuyorlar Ya Rabbi bir köşesine koy şunu cennetin dediklerini duydunuz mu imamların için? Cenazelerde. Bu öldü koy bir köşesine cennetin diye yok Önce peygamberlerle Şehitlerle salihlerle Kadınsa Ayşe annemizle Erkekse Ömerle Cennetin normal giriş katlarına da Koymuyorlar seni Ama namaz kaçırmaya geldim Hiç kılmayan var ona ölçüm veriyorsun Hayır kardeşler Şeytan bir çuval Anahtar taşımaz hiçbir zaman Her kilidin bir şifresini Öğrenir o O şifre bir kere namaz kaçırmaktır o şifre bir kere küfretmesidir çocuğun. O şifre bir lira çalmasıdır. Bir çocuk bir lira çaldıysa ileride soyacağı bankaların listesini hazırlayabilirsin şimdi. E bir lirayla bir banka soymak aynı mı? Aynı değil ama o banka bir liralarla doluyor banka oluyor zaten. Bu şekilde bakmak lazım. Bir de önemli bir meselemiz daha kardeşler. Şeytan görünmeyen, ateşten yaratılmış bir varlıktır ama çok sekreter kullanır. O sekreterleri de bizim abilerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz, bizim gibi insanlardır. Onun için minel cinneti ve Kur'an'ın son ayetidir. İnsanların ve şeytanların şerrinden diyor Allah. Cinden ve insandan olan şeytandan Allah'a sönüyorsun. Demek ki insandan da o melun iblise hiç de yer bırakmayacak kadar kaliteli şeytan oluyormuş. Dedikoducu, laf yayan tipik bir şeytan sekreteridir. İki Müslümanın arasını açacak söz götüren şeytan sekreteridir. İnsan şeytanıdır. Öyle bir berbat şeytandır ki öbürünün yanında ayet-el okusan bir daha uğramaz sana o gün. Ayet-el okusan bu biraz daha kudürür. İnsan şeytanıyla uğraşmak daha zor. Bunun için kardeşler şeytan diye bir düşmanımız var. O bizden güçlü ama bizim en büyük fırsatımız Allah bizimle beraber. Köpeğin sahibi bizi korursa köpek bize bir şey yapamaz. Ama köpekle kendin cedelleşirsen parça parça edersene Köpeği sen ısıracak hali yok, uzun ısıracak. Ama sahibi hoş dedi mi durur o. Bunun için şeytana mağlup olmamanın en kestirme yolu Allah ile samimi olmaktır. mesela abdestli gezersin. Bu Allah'la samimiyettir. Sabahleyin evinden çıkarken ayetel kürsü felek nas okursun? Bu Allah'la samimiyettir. Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Sabah namazını camide cemaatle kılan akşama kadar Allah'ın zimmetindedir diyor. Ne demek zimmetinde? Koruması altındadır. Sana ne şeytan ne bomba hiçbir şey yapamaz o zaman. Ama tek başımıza babamız bile uğraşamadı bu şeytanla. Üstelik de şeytan o gün sıfır tecrübeydi. İlk denek olarak kullandığı babamızı uğraşamadı. Allah yardımcımız olsun. Hem cinlerin şeytanından, hem insanların şeytanından korunmuş bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.